Oh yeah. Çıkkası Kainat Bugün 5 Ocak Salı Yıl 2016 Ay 1 Gün 5 Kasım 59 1437 Hicri Rebiülevvel 25 1431 Rumi Aralık 23 Fırtına Büyük, Büyük saatli, saatli Marif, marif Takvimi 1 That may seem a bit steep, but it was worth it. Look at what I gave them. Quite a lot of Roman terracotta. They've been from the flanks of Edna. Statuary, ride a dromedary. See the temple tumble and the red sea part. McNamara's band, the fattest lady in the land. A pickled prehistoric handstand, a strand hunter's hair. Crow and Sue are going to be showing you and rowing through a model of the rapids on the Delaware. Armadillas, clever caterpillars. Productions of the Cyclops, retina crystal automatic sewing venus on a shell enough a works of i hesitated please the type of average needs to later journey across knees, a needs a monalisa made of ice but and fast we got ninfa spots of cotton gin and nylon inside them better see that twice panic wanna snakes on up afarna got no bid lady but we're getting us when you duck out take another buck out run around the block and see you run around the block and see you run around the block and see you see you need to start Bharat Roman Take a Carrot from the banks of Bettner statutory ride of see the temple tumble on the red sea pod. Matthew Maro's band the fancy lady in the land of pickle pretty sorry had to send a fockohunter's hair comes who are going to be showing you some rowing through a model of the rats on the dell look where Armadillos, clever caterpillars Reproductions of the cyclops, retina, crystal Blowing, automatic sewing, Venus on a shell Another work survived, hedge, gating, fleas Stripe of average, an easy lady, join across her knees A moment, he's a made device. hot and touch, we've in Forgotten spots, of cotton gin, and night, in sodden, sort of Medicine, that twice, one iguana, snakes, another fauna Got no baited lady, but we're getting up. When you duck out, you take another buck out and Run around the block, you, run around the block, I see you Run around the block, I see you, run around the block, I see, see, see you, new show's Merhaba herkes Açık Radyo burası 94.9 Açıkradio.com ve Açık Gazete programı başladı Ömer Madri Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz Emre Gümüşer de bize destek veriyor Günaydın Günaydın Açılışta Jim Dale'den müze şarkısı Museum Song dinledik Her şey müzemde her şey harikaydı ...fiyatta dahil buna bir dolar... ...yani biraz yüksek gibi görülebilir ama... ...her şeye değerdi... ...bakın neler verdim onlara işte bir... ...Roma'dan kalma bir... ...kiremit... ...Etna'dan... ...yangın şeylerinden, lavlarından kalma... ...can... ...hala yaşayan lavlar... ...ve ondan sonra da dünyadaki en... ...şişman kadın... Bir tarih öncesi ev, tuşu su kurulmuş, Pokahontas'ın kızıl delli yerli reisi kraliçesi Pokahontas'ın saçından bir tutam, Kraulardan ve suyulardan da parçalar. Hepsini göstereceğiz bunlardan size Armadillolar, başka hayvanlar, Venüs bir şeyin üzerinde kabuğun üzerinde deniz kabuğunun. Ab Aborijinlerden güzel bir kabile iki küçük hanım dizlerinden bitişik ikizler buzdan yapılmış bir manalizat, hotentotlar falan böyle gidiyor hepsi diyor bir dönün köşeyi ve bakın neler göreceksiniz diye biten bir şarkı müzelerle Amerika'nın ve batı dünyasının her şeyi teşhir etme hastalığına dalga geçen bir şarkı çaldık cim Dale'dan. Neden çaldık? Şimdi gene konumuz müzeler. Bu sefer de Eduardo Galeano anlatacak. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Derin Amerika Kraliçe Victoria onları Buckingham Sarayı'nda kabul etti. Diğer Avrupa saraylarında da dolaştırıldılar. Sonra Washington'da Beyaz Saray'a kabul edildiler. Bartola ve Maximo daha önce hiç görülmediği kadar ufacıktılar. Onları satın almış olan John Henry Anderson, avuçlarının içinde dans ettirerek onlara gösteri yapıyordu. Anderson'a göre horozların toprağın altında öttüğü, yerlilerin kafalarına türban taktığı ve insan eti yediği Yukatan'daki Selva'nın içinde yer alan gizli bir Maya şehrinden gelseler de sirk afişleri onların Astek olduğunu söylüyordu. Tuhaf kafataslarını inceleyen bilim adamları ahlaki ilkelerin onları o küçük beyinlerine sığmayacağı ve Bartolayla Maximonun konuşma ve düşünme yetisinden yoksun Amerikalı atalardan geldikleri yönünde görüş beyan ettiler. İşte bu yüzden aynen bir papan gibi sadece birkaç kelime tekrarlayabiliyor ve efendilerinin komutlarından başka hiçbir şeyi anlayamıyorlardı.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 da şeyden de bahsedelim. Bir e, e, bu Maksimo ve Bartola e, şey yapılan sergilenenler e, asıl adlarıyla Maksimo Valdez Nunez ve Bartola Velasquez e, ve sahne adları bunlar ki kardeş El Salvador'da Salvador'dan geliyorlar Orta Amerika'dan mikrosefali hastalığına ma ma ma maruz kalmışlar ikisi de yani küçük beyinleri az gelişmiş daha doğrusu kafatasları ve bilişsel olarak da gelişme yetersizliği teşhis edilmiş ve insan kafeslerinde insan hay hay insanat bahçelerinde 19. yüzyılda sergileniyorlar işte onları anlatıyor ...Eduardo Galeano'da... ...El Salvador'dan... ...geliyorlarmış, usullutandan... ...anneleri ama... ona kendisi eğitim... ...görecekleri... E, ...vaadiyle... Yani ...gösterilerde de... ...kullanılacakları ama eğitim de görecekleri... ...vaadiyle bir tüccara... ...vermiş annesi... ...ama tüccar öyle yapmamış... ...ondan sonra birkaç ay değiştirdikten sonra... ...sonunda Aztek çocukları diye... ...uzun bir ayrıntılı bir hikaye de uydurmuşlar... ...haklarında... ...nasıl bir Mezoamerika... ...şehrinin kayıp bir şehirden... ...tapınaktan bulundukları... ...yolunda bir hikaye... ...sonradan da Avrupa'da... ...veya Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...turlanmışlar... ...pek çok işte... ...kraliçelerin, kralların huzurlarına da... ...kabul edilmiş... ...1860'a gelindiğinde... ...Barnum'un Amerika Müzesi'nde... ...Chang ve Eng Bunker'la... ...birlikte... ...teşhir ediliyorlarmış. Hikayesi budur. Evet günümüzde de... ...El Salvador'la... ...ilgili şey var. Epey ilginç bir... ...durum var. Yeni yılın ilk gününde neler olduğunu... ...ilk günlerinde neler olduğunu... ...sürekli söylüyorduk. Fakat bu sefer... Ee, bunu dün söylememiştik. Orta Amerika'sı El, Amerika ülkesi El Salvador'da yeni yılın ilk gününde 15 kişiye öldürüldü. Şiddetle açıldı yeni yıl. Dünkü geçen şeylerde bunu da vermiştik bolca. Vermeye çalışmıştık yani. Ee, bir başka vermediğimiz şey de e, hiss Mota'nın Meksika'nın Temmixco kentinde belediye başkanı seçilen bir kadının makamına oturduktan bir gün sonra daha yemin etmeden dahi galiba ya da yeminden hemen sonra tam hatırlamıyorum. Evine bizzat evine yapılan silahlı saldırıda katledilmesi gibi bir olayla da açılmıştı. Latin Amerika bu aralar yani geçtiğimiz sene içerisinde oldukça fazla bir şekilde kendi coğrafyasını da adından söz ettirdi. Latin Amerika ülkesi olan El Salvador özür dilerim. Ee, ama Türkiye'de ve Avrupa'da o kadar fazla yankı bulmadı. Belki coğrafi olaraktır. Belki içinde bulunduğu şiddet sarmalının sadece çevresindeki ülkeleri içine çekebildiği içindir şimdilik. Ama e, rakamlara baktığınız zaman e, 2014'te 3942 kiş 42 kişinin hayatını kaybettiğini görüyorsunuz e, El Salvador'da. Çete savaşları içerisinde. 2015'te ise bu rakam yüzde 70 artarak 6.657'ye çıkıyor. Yüzde bir yükselme silahla silahlı bir şekilde şiddet yoluyla insan öldürmelerinden bahsediyoruz cinayetlerde. Olayı şu şekilde özetleyebiliriz belki de iki çete var. Bunlardan bir tanesi MS13, bir tanesi de 18. Sokak. Bu çete iki çete birbirleriyle arasında birbirleriyle ülkeyi mahalle mahalle bölüşmüş durumda. Bir diğer tarafta da polis var tabi aynasızlar. E, bu iki çetenin birbiriyle olan savaşı sırasında ölen insanlardan bahsediliyor işte bu 6.657 kişi geçtiğimiz sene içerisinde hayatını kaybeden çok büyük bir savaş var şu anda e, El Salvador'da e, ne de, nereye doğru gideceği rakamlara baktığınız zaman pek iç içeci bir şekilde karşınıza çıkmıyor. Evet El Salvador'daki bu 7 milyonluk ülke kökenlerini de tabi kesin olarak şeye kadar geri götürmek mümkün Amerika Birleşik Devletleri'nin silah satış pro, e, politikaları büyük şirketlerin ve Amerika'nın doymak bilmez imparatorluk şeyinde, El Salvador'da iç savaş vardı Alan Nairn adlı bir gazeteci dünyanın en iyi e, bu konuları kendi hayatında tehlikeye atarak birçok defa kafatası da hatta çatlatıldı ölümlerden dönem Alan Neyre'in anlatıldığı bir anlattığı şeylere göre e, yani dünyanın geri kalan kısmına esas olarak birinci ana dil olarak şiddeti, yani emperyal gücü yansıtıyor Amerika Birleşik Devletleri bu çetelerle filan hepsinin silah e, Amerikan askeri e, şeyleriyle gruplarıyla silah satışlarıyla çok yakında dan ilgili yani 12 yıl boyunca sürmüştü bu iç savaş ve 75 bin kişi hayatını kaybetmişti. El Salvador'da değil mi? Evet. E, mesela The Progressive dergisinde e, bu Nairn adlı gazeteci e, şeyi yazmış daha 1984'te ...ölüm mangalarının ardında... ...neler var diye bir... ...araştırmacı yazı... ...analiz getiriyor... ...ve Amerika'nın ne kadar... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin hem desteklediği... ...hem eğittiği... ...hem de silahlandırdığı ölüm... ...El Salvador'daki ölüm... ...şeylerini... ...gruplarını... ...mangalarını, mangalarını ve genellikle de... ...hem yalnız cinayetle değil... ...işkence organları... ...az burun kesme... ...el kesme... Ve yüzlerce kişiyi, her ay yüzlerce kişiyi, yüzün üzerinde insanı öldürüyorlarmış bu şekilde. Ve hatta senatoda, istihbarat komitesinde araştırmaya da sonuç şey vermiş. Ama bu olaylardan bir tanesi... Bir hakikat komisyonu kurulmuştu. Yani iç savaş sırasında, 12 yıl süren iç savaş sırasında insan hakları ihlallerini araştırmak ve rapor etmek için Birleşmiş Milletler tarafından kurulan bir hakikat komisyonu vardı. E ardından e, devletin en yetkili ismi tarafından da yani devlet başkanı tarafından da devletin iç savaştaki rolü nedeniyle resmen özür dilenmişti. Ama gelenen nokta şu anda yani kanlı bir iç savaşın bir başka yüzünü hatırlatır gibi. E, arabuluculuk çalışmaları devam ediyor mu? Evet ediliyor oradan gelen haberler ve belgesellerde bu grupların aynı masaya oturduğunu yani e, çetelerin aynı masaya oturup Artık daha fazla kavga etmek istemediklerini bildirdiğini ve arabulucular sayesinde birbirleriyle temasa geçtiklerini görebiliyorsunuz. Ama bir yerden bir kol geliyor, bir el geliyor ve ardından bütün masa devriliyor tekrardan ve kaldığınız yerden devam ediyorsunuz çatışmaları. Tanıdık bir olay sanki da Evet, bu konuda son derece ayrıntılı, ilginç bir yazı yazdı yeni 3 3 Ocak tarihli Chris Hedges'in Amerikan İmparatorluğu Cinayet şirketi, cinayet anonim şirketi diye geçiyor. Fakat orada özellikle El Salvador bölümüne bakacak olursak sadece Kennedy, e, Başkan Kennedy'nin döneminde e, kurulmuş, özellikle de CIA ve e, özel harekat güçleri tarafından Ondan sonra bu Salvador, Honduras, Nikaragua üç ülkeyi, Orta Amerika ülkesini birbirine bağlayan bir istihbarat ba ağı kuruyorlar. Ve hepsine CIA'in yardımıyla e, dosyalar veriyorlar. Ve onlara nasıl gidici bir sistematik bir şekilde öğrencilerin bulunduğu kampüsleri, şeyleri... ...mahkemeleri... ...plantasyon denen çiftliklerde... ...ve özellikle de fabrikalarda... ...hem lokal... ...oligarkların, zenginlerin... ...hem de Amerikan'ın... ...Amerikalı yatırımcıların işlettiği... ...yerlerde çalışıyorlarmış... fişleri tutuyorlarmış... ...ve çok ilginç bir şey... ...13 saat... ...Salvador'un o zamanki güçlü adamı... ...José Alberto Medrano ile... ...13 saat süren muazzam bir interview yapmış... Hı. ...mülakat yapmış... ...alın ne... ...yani şeyin e, babası ...bu ölüm mangalarının... E, ...Jose Alberto Medrano... ...bir yıl sonra da... E, ...kendisi de öldürülmüş... ...1985'te... ...Farabundo Martin Ulusal Kurtuluş Cephesi... ...FMLN... ...isiyancıları tarafından... ...şimdi diyor ki... Şeyin altındaki mantık şuymuş o zaman 1985 yılında El Salvador'daki bütün rahipler, rahibeler ve sendikacılar hepsi Moskova'nın, komünistlerin kontrolünde demiş adam. Dolayısıyla böyle bütün şemalar çizmiş Moskova'dan Havana'dan buraya getiriyorlar. Ve onların hepsi bizim hedefimizdir, bizim misyonumuzdur onları öldürmek demiş. Ve bunu nasıl Amerika Birleşik Devletleri'nden de muntazama e, bordrosunda bulunarak para aldığını anlatarak şey yapmış. İlginç bir şey yani mesela böyle şeylerin rahibelerin hırzına geçirerek öldürülmesi olaylarından bahsediyorlar. Falan. Ve sonunda da Oscar Romero başpiskopos Oscar Romero'nun alenen öldürülmesine kadar giden bir süreç bu. Senin de dediğin gibi aynen 75 bin El Salvadorlu ölmüş çatışmada çoğu da bu ölüm mangalarının elinde binlercesi ve çoğu kurbanlarını evet. da yok ediyor kaybediyor. Bu olayın iç savaş bölümü ama şu andaki yaşanmakta olan savaş yani çetelerin arasında devam etmekte olan savaşta da Amerika Birleşik Devletleri'nin payını görebiliyorsunuz. Evet. Size iki şeyden, çeteden bahsetmiştim bunlardan bir tanesi MS-13 diğeri 13. 18. sokak MS-13'ün 70 bin e, üyesi var olduğu söyleniyor 18. sokak otuz beş bin üyesinin olduğu söyleniyor e, genellikle çok kültürlü bir yapıya sahip bunlar yani şeyden e, etnik gruplar orta, hepsi var. Orta Amerika'daki yaşayan halklardan birçok kişi katılıyor. Yani kültürleri, kendi alt kültürleri ayrı, cezaevlerindeki kültürleri ayrı, dövmeleri, konuşma şekilleri ayrı bir şekilde var oluyor. Ama iki örgütün de ortaya çıktığı yer olarak baktığınız zaman e, 1960'ların Amerika Birleşik Devletleri'ni görüyorsunuz. Evet, Kaliforniya. Oraya, evet. Ve 2000'lere yaklaşmaya başladığı zaman Amerika Birleşik Devletleri iç savaşında bitmesinin ardından yapabileceği en kolay şeyi yapıp Buradaki çete üyelerini sınır dışı ediyor. Göçmenler bunlar çünkü. Ve bunları da El Salvador'a doğru yolluyor. Ve orada hiç yoktan bir savaş ortaya çıkmaya başladı. Ve şu anda da bunun ceremesini El Salvador'lar çekiyor. Bütün dünyada da böyle. Yani Heciz'in yazısında tabii tabi bugüne kadar getiriyor ama artık çok ayrıntıya He. girmek istemedim ben de. Kendisi de çünkü. Heciz'in kendisi de uzun süre El Salvador'da bulunmuştu yani. Ee, ve e, Şimdi dünyadaki duruma bakacak olursak zaten tamamen bu emperyal silah tacirlerinin şeyinden çıkma muazzam bir e, durum var. Yani terör, korkutma, şiddet, e, dronlar, füze saldırıları, topçu, havan saldırıları her tarafta geziniyor ve büyük ölçüde Büyük güçlerin başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere proxy denilen vekalet savaşlarının yürütüldüğü. Şimdi bir tanesi de Suudi Arabistan'dan geliyor. Yani Şiilerin önde gelen e, dini liderlerinden Nimr Bakr el-Nimr'in de 46 kişiyle beraber kafalarının kesilerek idam edilmesinden sonra ortalık tamamen e, koptu diyebiliriz. Bugünkü bir gazetede yanılmıyorsam hürriyette de şey diyor zaten. Bütün ipler koptu. İpler koptu şeklinde vermiş. Riyad'la Tahran arasındaki idam krizi hem büyük bir mezhep gerilimine hem de diplomatik savaşa dönüştü diyor. Suudi Arabistan'ın ardından iki ülke daha İran'la ilişkilerini kesmiş. Şeyh Nimr'in idamına büyük tepki var İran sokaklarında da. Bahreyn ve Sudan yönetimleri de İran'lı tüm diplomatları göndereceğini duyurmuş durumda. Birleşik Arap Emirlikleri de Tahran'la diplomatik ilişki seviyesini düşürmüş. Türkiye'den bir ses var mı? Stratejik ortağıyla İran arasındaki bu şey konusunda. Ben bunu göremedim açıkçası. Belki vardır ama ben dikkat etmemiştim. Ben de göremedim. Şimdi tabii kızılca kıyamet kopma durumunda şey dünyada. Çünkü e, Suudi Arabistan e, 2013'te insa, a, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin üyesi Dev Cameron'ın da yardımlarıyla nasıl buluyorsun bunu? Bu da ilginç. İnsan haklarının en kuvvetli şeylerinden biri Birleşmiş Milletleri insan öteden beri destekliyorsun işte insanlık Birleşmiş camiasını milletleri. kurtarsın Tabii. diye onun içinde şimdi 2013'ten beri şeyde bulunuyor. Independent Independent'tan Robert Fisk de zaten. Yani birkaç e, saat Sünni Müslim e, Müslüman Suudiler 47 düşmanlarının kellesini kestikten sonra e, bu Suudilerin insan hakları komisyonunda oturuyor olmaları biraz grotesk duruyorsa da diyor. E, yani Şii İran'da ilahi bir adalet ve cezalandırmadan bahsediyor diyor. Suud hanedan yok edecek ve ondan sonra da işte konsolosluklara büyük elçiklere saldırır. Peki burada yeni olan nedir diyor. Yani iyi ki en suçsuz olan taşı atsın. Hristiyan şeyinden demiş. Yani bu noktada da İran en suçsuzsuz <gülüyor> olarak da görülebilecek mi? İşte öyle diyor fiske yani. Onu sormak lazım. Gerçek taştan bahsediyorum diyor. Sembolik değil diyor. Bayağı rejimle taşlayarak öldürenler diyor. 500 kişi 570 kişiyi astı. Onu kadın diyor. İlk 2015'in ilk yarısında diyor. Günde iki linçe eşittir diyor. Yani Allah'ın düşmanları ya da suçlular diye. Ve Suudi'leri zavallı Suudi'leri de epey geçerler bu konuda diyor. Ee, yani bir propaganda yapıyorlar mesela insanların kafasını kesme konusunda işidin daha doğrusu Suudi Arabistan'ın işidin beyazı olduğunu söylüyorlar. Yani işit siyahlar içerisinde bunu yapıyor. Ee, Suudi Arabistan'da beyazlar içerisinde bunu yapıyor diyor İran. Yani İran'ın hatta resmi e, internet sitelerinden bu konuyla alakalı çeşitli böyle grafikler, fotoğraflar falan da yayınlanıyor. Ama yani İran kendi durumuna bakıldığı zaman Suudi Arabistan'dan çok da farkı olmadığını görebilecek gibi İdamlar durumda. Tam, İran kesinlikle. kendi asılığını görebilir miyim? Bunu biraz evet. zor. E, fakat şey acayip yani. E, zavallı Sudi'ler daha iki yıl önce resmen resmi ilanlarla cellat arıyordu diyor. Cellat sıkıntısı da vardı unutmayalım diyor. Yani Mart'ta da altı sünni de İran'da bir kitle as, halinde asıldı diyor mesela bunu hatırlatmış geçen Mart ayında İran'da. Fakat yani e, e, bu aslında ilk en suçsuz olan aramızdaki tek suçsuz olan ilk taşı atsın lafı aslında sembolik olmaktan çıkardı eğer Taliban hala Afganistan'da olsaydı onlar da resmen taşlıyorlar diyor. Hoş geri de gelebilirler diyor. Ve sonuç olarak Amerika Birleşik Devletleri de fena değil diyor idamlar konusunda. Hatırı sayılabilir diyor ve yanlışlıkla mesela ölüm cezasına çarptırdıkları 28 yıl sonra hay Allah yanlış ölçmüşüz diye serbest bıraktıkları pek çok insan da var evet. Amerika'da. Ama e, şunu söylememiz lazım. Özellikle e, bu, bunun da kökeninde tabii muazzam sayıda e, silah satışı yapıldı. E, özellikle e, Suudi Arabistan'a şüphe götürmez. E, ve e, yani Suudilerin diyor demiş Fisk, Birleşmiş Milletler'den Amerika'dan Avrupa Birliği'nden ya da bizim Dave diyor ona Dave Cameron'dan yana hiçbir sıkıntısı yok diyor. Çünkü hepsi destekliyor. Dave Cameron bayağı destekledi zaten diyor Britanya'nın başbakanı olan zatı muhterem Suudileri getirdi. Çünkü BAE diye bir şirket var mesela işte roket, uçak filan hepsini satıyor prenslere Suudi prenslerin. Benim şey yaptım. Suudi Arabistan ateşle oynuyor diye bir şey çıktı mesela. bugün şeyde de vardı açık radyonun docevele yayınında da dinledim. İşte bütün Alman gazetelerinde şey yazıyorlar. Suudi Arabistan ateşle oynuyor diyorlar ve biz niye silah satıyoruz filan peş kendi yani silah Suudi Arabistan ticaret. ateşle oynamasında kim o ateşle oynasınız? Oynasın yani şu andaki ateş... en büyük bağımlı neye bağımlı Suudi Arabistan? Petrole bağımlı ve petrol fiyatlarına baktığınız zaman rekor derecede düşüşler var. Artık Suudi Arabistan'ın yaptığı açıklamalarda şunu görebiliyorsunuz. Kim isterse istesin petrolü aynı şekilde kota koymadan sınırsız bir şekilde sevkiyat yapabilmenin ününü açıyorum ben diyor. Kendi ülkesindeki petrol fiyatlarını ve petrolle alakalı ürünlerin fiyatlarını arttırıyor. Elektrik fiyatlarını fiyat, acayip yükseltiriyor. Yani gerçekten Ram büyük bir e, ekonomik buhran içerisinde şu anda Suudi Arabistan ki bu buhranın içinde de aynı zamanda bunun olmasına sebep olarak da silahlara yaptığı büyük e, alımlar da var. Büyük silah alımları da var. Bir diğer taraftan da Yemen'de büyük bir şiddette devam etmekte olan savaş da var. Ve yani, orada mesela şey bozdu diye hemen başladılar tekrar. Ateşkes ateşkesi kestiler. Hayır onlar dinlemiyor bizim ateşkes sözümüzü diye sözlerini tutmadılar diye. Yeniden muazzam bombardımana başladılar. Amerika'nın destekliğiyle. Evet. Husi'leri birlikte Husi Yani hastane bombalıyorlar. Suudi Arabistan'dan bahsediyorum. Ardından biz bilmiyoruz kimin bombaladığını diyorlar. Ama ondan iki hafta önce yaptığı açıklamada mesela ya da iki ay önce tam olarak hatırlayamıyorum. Eee Denilen şu, Kusilerin Yemen'deki bütün uçakları yok edilmişti diyor. Havadan saldırı yapılıyor. Yani havadan saldırıyı gerçekleştirebilen sadece Suudi Arabistan ve Müttefikleri yapılan, saldırı yapılan yer, Şirel, hastane. Falan. Evet. Ve söylenen şey de şu, biz bilmiyoruz kimin yaptığını. Yani biraz... <gülüyor> Evet yani Nereden tutulacağı belli olmayan Peki bir şeyi soruyor Alman basını da Şimdi işte Handelsblatt Mesela prestijli ekonomi gazetesi Şey demiş Riyad gibi böyle Söz dinlemez rejimlerle hiçbir sorun yokmuş Gibi ticaret yapılabilir mi Filan gibi sorular soruluyor Çok güzel fakat Bu arada şeyi de hatırlayacaksınız Dün etraflıca konuşma Fırsatı bulmuştuk Üzerinde bu sıralarda Kuvvetli yayın yapan Hürriyet Gazetesi'nin Cumhurbaşkanı ile Suudi Arabistan ziyaretini gerçekleştiren gazetecilerinden Vahap Munyer'de ayrıntılı olarak çeşitli kişilerle görüşüp Suudi Arabistan'a nasıl silah satacağını Türkiye'nin. Yani bir yandan böyle bir şey var şimdi Türkiye'yi yeni bir ortağı olarak dünyanın en ilk, ilk on içindeymiş özgür olmayan et. En kötü 10 ülke arasında seçiliyor. Yani Türkiye'de basın açısından zaten bu ilk ona giriyor galiba. Basın Hayır, şey açısından. Bütün özgürlükler Ama açısından Suudiler dünyadaki en kötü 10 ülkeden biri. Onunla silah ticareti de dahil olmak üzere yepyeni bir stratejik ortaklığa girmesi. Karşılığında ne alacakmışız? Bilmiyorum ama bunun şiddetle eleştirilmesi gerekirken tek kelime edilmemesi Türk medyasında olacak iş değil. Yani. Geçen seneki hac felaketinden sonra Mehmet Ali Şahin'in yaptığı bir açıklama vardı. Verin bize bu hac turizminin organizasyonunu evet. size gayet güzel yapalım. Belki bunu verebilirler. Olamaz mı? çeşitli şekillerde işbirliğine gidilebilir. İlk yarım saatin sonunda doğru geliyoruz. En sonunda size sormak istediğim bir soru var. Sizin elinizdeki haberler bittiyse eğer konuyu toparlamak için. Sen peki insan hakları panelinin komisyonunun başın başında olmasını Suudi Arabistan'ın destekliyor musun ve Türkiye destekliyor mu? Önce bu soruya cevap ver. Ben, ben... ironiyi severim. <gülüyor> Yapım <gülüyor> itibariyle ironiyi severim. Ee, Suudi Arabistan'da bu konuda bence en bulunması gereken noktalardan birinde duruyor. Evet, Belki e... sonra da İran gelir. Ne bileyim e başka kim var? Or Orta Afrika Cumhuriyeti de aynı şekilde kafasını bu kestikleri şey El-Nimr özellikle söylüyormuş asla asla silah kullanılmayacak ve yalnız e, Sünni Şiilik meselesi değildir her türlü zalimliğe karşıyım diye konuşan bir Züdi adamı onu kestikleri gibi yeğeni 17 yaşındaki el Ali el de 17 yaşında hükümette yolsuzluğu eleştirdiği için e, şimdi o da İdam cezasına çarptırıldı hem kafası kesilecek hem de e, çarmıha gerilecek. Ve Türkiye bu işle e, böyle bir ülkeyle işbirliği evet. haline el ele kol kola geziyor. Ne Kimse kalmadı ne yapsın Türkiye'de yani. Utanç ne Rusya kaldı gibi. ne Amerika Birleşik Devletleri ne Avrupa. Avrupa Birliği ile yine biraz bu göçmenler konusu sayesinde hala temaslar sürüyor. Ama, ama, bu, ama bunu tek kelime yok. Sabah gazetesinde akşam gazetesinde var mı bunlar? Neden Hürriyette... bahsedecek, Neden bahsedeceklerdi ki? Yani. İnsan haklarına aykırı demeleri. İnsan lazım. hakları mı? <gülüyor> İlk önce ülkenin doğusuna i̇nsan baksınlar. İnsan hakları mı? Kahvaltı masasında anneleriyle beraber yemek yapan çocukların gördükleri sahneyi dün bahsetmiştik galiba burada. İnsan evet. haklarından bahsediyoruz. O kadar uzaklara Suudi Arabistan'a bakalım. Tabii ki de yani hemen yanı başımızda kendi topraklarımıza da baktığımız zaman da bu insan hakları ihlallerini gayet net bir şekilde görebiliyoruz. Delillerde kayıtmış bu arada. İkinci yarım saatte devam evet, edeceğiz o de konuya. Devam Şu soruyu sormak istiyorum evet, size. Sor. Siz yoktunuz. Kendi kendime de sorup hevesini kaçırmak istemeyim dedim. Paris'teydiniz. Şöyle bir açıklama yapıldı. Ee, bunu Bu açıklamayı yapan Joaquin Guzman. Ee, bu hani e, El Capo vardı ya. Ha evet. Tünelden kaçıp böyle Meksika'nın en güvenli cezaevinden ortadan evet, kaybolan. Evet. Şöyle Defalarca diyor. kaçan. Evet. En son yeniden kaçtı. Şimdi e, nerede olduğu bilinmiyor. Çıktıktan sonra yapıyor bu açıklamasını. Sizden dağılacak kimseye rastlamadım. Eğer benim operasyonlarıma zarar vermeye devam ederseniz... Tanrınız bile sizi benim adamlarımın gazabından kurtaramayacak. Adamlarım sizi mahvedecek. Dünya sizin yönetebileceğiniz bir yer değil. Sinola kartelinin kovanına çomak sokayak, alçaklara merhamet gösterilmeyecek. Onların kalplerini ve dillerini koparacağım. Kimden bahsediyor size? Selatin kim? Açık gazde. Goodbye. tears are falling The Seekers grubundan The Carnival is Over Şenlik bitti, karnaval bitti anlamına gelen bir şarkı dinledik bu aynı zamanda Sten Karazin folk, Rus folk şarkısından halk şarkısından alınmış bir şey adaptasyon yapılmış ve Seekers grubunun Ethel adlı kurucu elemanlarından en grubun Asıl yönetiminde de görev alan Atolgay'ın doğum günü 1940'ta bugün doğmuştu Avustralyalı bir grup. Ona da bir günaydın demiş olduk bu vesileyle ve açık radyoda açık gazete devam ediyor. Kim? Bagdadi. Ebu Bekir Bagdadi, işidin lideri. Meksika'daki kartelin lideri Irak'ta ve Suriye'deki kartelin liderine posta koyuyor tabiri caizse. Yani e, kıtalar arası bir çomak sokmak gibi bir durum söz konusuydu geçtiğimiz Aralık ayında. Evet çok acayip. E, şunu da hatırlatmak lazım. E, IŞİD de bu aralar yoğunluğunu arttırdı Afganistan'da. Taliban'a karşı savaşıyor. Taliban hükümete ve Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı savaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve hükümette IŞİD'e karşı savaşıyor. Evet çok güzel harika bir durum var. Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde de artık bir ufak şey, isyan başladı. Belki de bağımsızlık ilan edecekler zaten. Oregon'daki çiftçi diyorlar kendilerine ama tamamen milis, sağcı çok silahlı milis grupları bayağı federal hükümete ait bir wildlife dedikleri yaban ortamının çiftliğini işgal ettiler. Kundakçı arkadaşlarının hapse girmesini engellemek istiyorlar yakında Amerikan hükümetinde devirris plan diyecekler. Ordu göreve diyen unsurlar var mı peki? Yok. Yok mu? Çok ilginç bir şey. Siyah yani her durumda evet. Amerikan ordusu her durumda zaten geliyor National Guard dedikleri ulusal muhafızlar. Siyahlar, Siyahlar. sokağa çıktığı zaman özellikle evet. ülke elden gidiyor her taraf kan revan içinde dükkanlar yağmalanıyor tecavüzler artık çok fazla olmaya başladı diye herkes bağırıyor çağırıyor ve bu konuyla alakalı hiçbir şekilde Hayır yok. ordu ulusal muhafızları görevi Çünkü bunlar görevi beyaz yok. beyazlar terörist olmuyor. Amerika'da siyah karşıtları beyaz ev önünde gösteri yapmışlar. Ülkede silahlı saldırıların neden olduğu ölümlere çok kolay silah satın almak. Her gün 89 kişi ölüyor ateşli silahlarla demişler. Arada çocuk çocuk var. Ama neyse bunu da geçeyim Irak'ta 4 Sünni Camii'nde patlama olmuş... Bağdat'ın yüz kilometre güneyinde Babil'e bağlı dört ayrı yerde gece arasında son Sünnilere ait dört camide patlama. Kim patlatmış peki biliniyor mu? Hayır. Bilinmiyor. Patlamalarda can kaybı yaşanmamış. Irak başbakanından talimat gelmiş yalnız. Doğan Haber Ajansı'nın haberi. İbadi adına yayınlanan sert bir diride. Ulusal birliğimize hedef falan ve memlekete fitne fesat yaymak isteyen DAEŞ ya da IŞİD ve benzerleri olan Maganda ve canilerin tutuk... Ne? Maganda mı? Vaha öyle yazmış. Habertürk'ten aldım. Canilerin tutuklanmaları için Babil Operasyonlar Komutanlığı'na gereken talimatı verdik demiş. Nasıl? Babil Operasyonlar Komutanlığı gayet karizmatikmiş ama. Öyle mi? Babylon. Babylon Operation <gülüyor> Center. Arapçası başka bir şeydir. Eee... Bu arada da bir haberde Facebook paylaşımında Kırgız sucuğunu at penisine benzeten Büyük Britanya vatandaşı Kırgızistan'dan sınır dışı edilmiş. Öyle şey evet, Michael Mc... McFeed diye birisi Kırgızistan'ın karakol kentinde çalışıyormuş. Facebook'ta Kırgızlar bayramlarda kendi özel lezzetleri olan at penisini yemek için sıraya girdiğini yazmış. Sınır dışı etmişler herhalde. İsveç göçe karşı sınır kontrollerine başlamış. Danimarka sınırda pasaport kontrolüne başlamış. Schengen gidiyor. Tamam. Schengen gidiyoruz. Şimdi şeye dönecek olursak birazdan... ...ülkenin durumuna ilişkin de... ...doğuda neler olduğuna ilişkin... ...yasaklı şehirlerden sesler... ...genel başlığı altında... Yayınlamaya çalıştığımız bir şey var durum. Bugün Özgür Düşünce Gazetesi Türkiye'nin utancı başlığıyla vermiş meseleyi. Cizre'de insanlık dramı yaşanıyor. Kurşunun hedefi olan 3 aylık Miray Bebeğin cesedi 10 gündür morda. Ailesi 22 gündür 32 kişiyle bir bodrum katında yaşam savaşı veriyor demiş Cihan Acar'ın haberi. Evet arada kalan halkın perişan olduğu sokağa çıkma yasaklarının sürdüğü Güneydoğu'da pek çok ülkede örgütle operasyonlar arasında kalan halk perişan deniyor. Daha önce defnedildiği açıklanmıştı. 3 aylık Miray bebeğin yüzünden mermi almıştı ve dedesinin 10 gündür morgda olduğu da öğrenilmiş. Ve kahvaltı sofrasında inanılmaz fotoğraflarla dün bir gün gazetesi de birinci evet. sayfadan vermişti. Sofrada ölen Melek Apaydın'ın surdaki çatışma bölgesinden kaçıp sığındığı evde havan topuna hedef oldu ortaya çıkmış. Ailesi de olay çıkmasın başka kimsenin canı yanmasın diye Apaydın cenazesini gece Diyarbakır'dan Elazığ'a getirip sessizce defnetmiş. Patlayıcı atığı da götürülmüş. Daha doğrusu böyle bir açıklama yapılmış. Evet, onu da anlamadım hiç. Sur'daki ölüm evet. Yani Melek ile ilgili soruşturma başlatılmış. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı fotoğrafı çekilen patlayıcı atığının götürüldüğünü açıklamış. Ne demek anlamıyor? Ne, ne manaya geliyor bu? Soruşturma tüm yönleriyle devam etmekte olup... Soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verecekmiş. Şu manaya geliyor. Bazı yayın... Basın ve yayın organlarımızda ve sosyal medya hesapları üzerinden olay yerinde olduğu iddia edilen... ...ve fotoğrafı yayınlanan patlayıcı materyal atığının olay yerinde olmadığı tespit edilmiştir. Yani sizin o televizyonlarda ya da gazetelerde, internet sitelerinde gördüğünüz o top mermisi olarak nitelendirilen şey. Evet. Çünkü araştırma yapılamıyor ne olduğuna dair. Bu, o bunu açıklamak şart? zor Bunu açıklamak bu şekilde tanımlamak zorundayız. Başka bir bilgi olmadığı için. Olay yerinde yokmuş, tespit edilememiş. Çok acayip yani. Soruşturma da buna başlatılmış zaten. Suç delili olduğu iddia edilen materyali olay yerinden alan kişiler hakkında gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla suçun delillerini yok etme, silme, gizleme, değiştirme ve bozma suçundan soruşturma başlatılmış. Soruşturma oradan geliyor. Evet. Peki şimdi Nurcan Baysal'a bağlanalım. Dün de bir yazısına, T24'te 1 Ocak tarihli yazısına değinmiş ve kendisinin bir de açlık grevine gitmek üzere olan... Ee, insanları engellemekte de zorluk çektiğini söylüyordu çünkü cesetlerini ailelerinin e, çocuklarının cesetlerini al alamıyorlardı sokağa çıkmaya sağ olduğu için surdan durumun ne olduğunu bir kez daha konuşmaya çalışalım kendisiyle günaydın Nurcan Hanım merhabalar günaydın, günaydın. kolay gelsin diyelim ve lütfen bize biraz olup bitenler hakkında bilgi verir misiniz?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 Yani devletin her birimi farklı cevaplar veriyor. Yani birçok kez de hani e, güvenlik güçlerin birçok kez işte kaymakam mali gibi bu insanların talimatlarını takmadıklarını dile getirdiklerini görüyoruz. Öyle de olunca insanlar aileler bunu izin vermediler.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 Evet, İnsan Hakları Derneği'nin de evet. E, binasında Evet. Minderde, böyle minderler serilmiş yere Orada yatıp kalkıyorlar. İşte yani ziyaret edenler var. böyle yani durum kötü yani. Evet. Gerçekten. Durum gerçekten iç içeçi görünmüyor evet. bu taraftan. Bu tabii Diyarbakır'daki. Yani mesela Cizre'de de 6 tane cenazenin henüz gömülmediğini biliyoruz. Yani gerçekten hani inanılmaz cenazeler üzerinden giden bir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 korkunç nedeleyecek şeyler oldu. Ama hani böyle böylesi yani işte bedenlerin günlerce bili, bilinçli bir şekilde bilerek ortada bırakılması, bunlar üzerinden savaşılması yani bu, bu çok korkunç. 90'larla bile kıyaslanmayacak bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum ben açıkçası. Evet, yani mesela bir... ben dün sur içindeydim. Sözünüzü kesin. Ha, rica rica ederim. Yani sur içinde yani Dün değil önceki gün biliyorsunuz e, e, Havan topuyla e, Gelme sonucu bir kadın öldürüldü. Melek abay O mahalle. Evet. evet evet. Hemen o sokağa gittim İskenderpaşa'ya. Şimdi sokağa çıkma yasağının olduğu e, sokaklar, e, Fatih Fatihpaşa gibi buralarda yaşayan insanların bir kısmı. Bu arada burada yaş buralarda yaşayan insanlar çok yoksullar Onlar e, bir müddet sonra İskenderpaşa gibi.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 Ve bir elektrik sobası vardı. İçeride on kişi vardı. Üç tane, üç tane bebekti zaten. İnsanlar bu haldeyler çünkü hasırmadan falan eşyalarını alamadan çıkmışlar bu insanlar. Yani insanlara eşyalarını almak için bile yeterli zaman verilmemiş durumda ve Zaten döndüklerinde artık ne evler ne eşyaları da olacak çünkü evlerine falan bomba düştü, bomba düşmüş çoğu insan evet. Şimdi insanlar bu halde yaşıyorlar. ya yani dün mesela ihaleden ben tam çıkarken üç tane kadın gelmişti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 Tanık ettiğiniz şeye hiçbir kelime bulamıyorum gerçekten. Evet yani 3000 yıl geriye gitmek Antigone'yi falan hatırlatıyor insana doğrusu Sofocles'in trajedi yerinden. Nurcan Baysal çok teşekkür ederiz. Her zaman teşekkür zaman ederim. sizi e, bu şekilde bilgilenmek ve dinleyicilerimizle paylaşmak için bu bilgileri rahatsız ediyoruz. Kolay gelsin. Estağfurullah. Teşekkür çok... ederim. Size de kolay gelsin. Çok teşekkürler. Evet 24 yazarı Nurcan Baysal Diyarbakır'da oturuyor Sur'a çok yakın bir yerde ve düzenli olarak yazdığı yazılarla da neler olup bittiğini oradan Türkiye'nin geri kalan kısmına ulaştırmaya çalışıyor. Biz de onunla zaman zaman konuşarak bu içindeki çok içinde bulunduğumuz çok boyutlu trajedinin... E, Tanrı olmaya çalışıyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi bir ara verelim. Açık, Açık Gazete. Gazete Ahmet İnsel ile Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın canım. Yeni yılın ilk programında çok iç açıcı harika şeyler yok gene maalesef. Biraz önce de Diyarbakır'dan, Sur'dan çok iç karartıcı bir takım haberler dinledik Nurcan Baysal'dan. Ee, evet, bu arada da özellik, öz yönetim ve öz savunma gibi kavramları da biraz tartışalım ee, neler olup bitti diye. Çünkü kızılca kıyamet bir de orada kopuyor. Partileri kapatalım mı, tutuklayalım mı, dokunulmazlıkları kaldıralım mı diye özellik istedikleri için insanlar falan. Evet. Böyle bir durum istersen onunla gidelim. Ee, e dikkatimi... Ben o an kaçmış olabilir. Ee, Nurcan Baysal'la yapılan söyleşi de o canlı aktardığında e, bu e, çocukların veya kardeşinin e, sokakta vurulan çocukların veya kardeşin cesetlerine e, ne ulaşamadıkları için alamadıkları için e, açlık grevine başlayan üç kişiden bahsedildi mi? Bahsedildi evet e, hatta e, sayılarının sekiz olduğundan bahsediyor şimdi e, iki, evet. iki çocuğun e, iki ölen gencin ailesinin e, insan hakları e, derneğinde e, bir araya evet yani. başladık bir aile başlamıştı öyle değil mi Evet ve şimdi sanıyorum e, sayıları sekiz ile on arasında diye soruyorum. Evet ve bir de şey diyorlar diyor yakın sonuç alınamazsa ölüm orucuna da geçmek evet, evet, geçmek evet. Evet, Umarız o noktaya gelmez. Fakat ilginç olan tabii ilginç olan çok dehşet verici olan Biyanet'te okuduğum video Erbay'ın ve birkaç kişinin daha birhanette okudum özellikle şeye gidenler biliyorsunuz geçen hafta ben gidemedim maalesef geçen Çarşamba. Diyarbakır'a 100'den yüz, fazla insan e, olayları yerinde görmek dayanışma amacıyla gittiler ve bir kısım valiye gittiler e, Valiye gidip de bu, bu, bu sorunu belirttiklerinde Vali e, güvence vermiş fakat o güvenceyi e, yerel olarak Uygulamayı reddetmiş e, oradaki güvenlik güçleri Biz böyle bir şey e, valinin kararını falan tanımayız demişler Aslında valinin verdiği güvencenin karşılığında da vali eğer eskaza çocuğunun cesedini e, almak e, sırasında e, başına bir şey gelirse sorumluluğun devleti olamayacağına dair kağıt imzalamasını istemiş. Evet. Ben bunu görünce esas dehşete kapıldım. Evet Nurcan Hanım onu da yazıyordu. 1 Ocak tarihli yazısından dün evet. aktarmaya çalışmıştık. Yani Bir de çok ilginç bir şey vardı. İnsan Hakları Derneği Başkanı Raci Bilici ile. Görüşüyor ve e, Acı Bey de şey demiş Burada bu operasyonu yürütenler Yürüten insanların ne olduğu Nasıl timler olduğu Esadullah timi mi Başka bir şey mi oldukları belli değil Bunlar ne valiyi dinleyen insanlar Ne de başkasını ha, dinlemiyorlar, evet. e, Nereden dinlemiyorlar emir aldıkları bile bilmiyor. belli değil diyor. Biz onlarla konuşurken Yüzlerini bile açmıyorlar evet, Amirleri o, bile açmıyor diyor. E, Kim olduğunu bilmediğimiz ee, Bir, bir de, çift gözle çok e, Vahim yani baktığımız zaman ee, şeyin, e, siz gün e, basın toplantısında e, verdiği sayılara baktığınız zaman 16 Ağustos'tan itibaren yanılmıyorsam onun verdiği sayılar 16 Ağustos'tan itibaren 143 sivilin öldüğünü söylüyor, 193 güvenlik görevlisinin öldüğünü söylüyor, asker, polis ve jandarma olmak üzere. Diğer taraftan Şeyin e, PKK ve Yat Yedekli askerlerimde kaç kişinin öldüğünün sayısı belli değil. Onu da Cumhurbaşkanı yıllı sonu mesajında verdi sanıyorum. Yani 3000'nin üzerinde 3500'e yakın bir rakam verdi. Terörist öldürdük diye. O abartılı bir rakam olabilir. Onun, onun güvenli bir kaynak olduğu kanaatinde değilim. Olabilir de ama bu diğer sayılar isimleri test edilmiş kişiler. Evet. Ve çok yani 3000 değil de 1000 olsun 1500 olsun 500 olsun yani sayıya baktığınız zaman korkunç evet. bir sayı korkunç bir sayı var ve 17 ilçede 56 kez 300 günü aşkın toplam sokağa çıkma yasağının uygulandığı bir ülkede yaşıyoruz şu anda bu kadar insanın öldüğü ee, i̇nsanların sabah kahvaltısında evinin içinde güvenli mekanda, duvarın arkasında, sokakta değil me meydanda değil yürüyüşte değil bunların hepsinde de olabilir. De ayrıca hepsine hakkı var. Sabah kahvaltısını ederken mutfağında e gelen top veya e roket atar mermisiyle ölen insanın olduğu bir yerdeyiz. Bu top. Met çocuğun önünde ama o top mermis de yokmuş. Evet. Şimdi kaybolmuş. Biliyor musun? Onu duydun? Öyle mı? mi? Evet. Yani onunla ilgili ama. bir soruşturma açılmış. Yani materyal bulunamıyor diye çok tuhaf ıı, bir dil kullanılarak yapılan bir açıklama ama en kısa zamanda kamuoyunu bilgilendireceğiz diyorlar. O malzeme, öldüren malzeme bulunamamış. Patlayıcı Bu, atık diyorlar. Onu da, sonra e, gaz sıkışması derler. E, şeride patlamış derler. Evet, yani CNN Türk'ün haberinde resmen fotoğrafı çekilen patlayıcı atığı götürülmüş diye bir başlık vardı. Ben de evet. anlayamadım nedir patlayıcı atığı ne demek? Fotoğrafı çekilen şey nereye götürülmüş kimin tarafında? Böyle bir e, dil kullanılıyor artık haberler verirken. Evet, savaş dili bu. Evet. Savaş dili işte bu işte. Savaşta böyle oku, dil kullanılır. Ee, geldiğimiz noktada hakikaten bu, bu bir savaş dili ve e, bu e, devlet yani kalkıp da efendim tabii ki e, kamu görevlilerinin e, güvenlik güçlerinin e, bir e, kamu düzenini e, koruma görevi vardır ve görünen o ki e, 193 tane de jandarma polis ve subay asker Ölmüş e, bu e, çatışma sırasında. Dolayısıyla ciddi bir çatışma var ortada. Yani kalkıp bir tarafın sadece e, bastırdığı bir şey için ciddi bir çatışma var. Sivil halkın orada esas en vahim olanı sivil halkın ortasında. Sivil halkın e, buna e, bir tür e, katılma zorunluluğunu iki tarafında yarattığı bir e, bir i̇ç savaş hali var orada. Parçalı bölük üt savaş deyin. Düzensiz iç savaş değil Ne dersiniz değil Ama böyle bir hal var. Veriler bu. Bu Bunun nedenlerine gelince bunun nedenleri bir kere e, sadece efendim hendek kazıldı. İşte hendekler, e, hendeklerin kapatılması için yapılan eylemdir. E, sözünün hiçbir değeri yok biliyorsunuz. Burada ciddi bir siyasi e, bir kere bir bir tarafta ciddi bir silahla ayaklanma var. Son gördüğümüz, görmüşümüzdür Şırnak'ta da Sivil Savunma Birliği kurulduğunu ilan etti. Fırat Haber Ajansı 10-12 kişiden oluşan, genç mi yaşlı mı bilmiyorum çünkü suratları da kapalı, ellerinde ağır silah olan, 10-12 kişiden konuşan bir müfrezenin fotoğrafını gösterdi. Artık elinde müfreze görünümünde kişileri o teşkilatlandığı bir çatışmaya gidiyoruz PKK tarafında. Asker tarafı veyahut güven, tük, güvenlik güçleri tarafında ise biraz evvel bahsettiğimiz ne olduğu belli olmayan, kimliği belli olmayan, e, Allah bile kullandığı e, silahların envanterde yazılı olmadığı, bunu 90'lardan hatırlayacaksınız. Evet, devletin envanterinde yazılı olmadığı dolayısıyla silah, silahı bu silahtan çıkan kurşunu bulsanız bile o silahın kim ne olduğunu bilemeyeceğiniz, envanter dışı silahların kullanıldığı e, bir, e, bir savaş hali bu. Bunun arkasında e, siyasi gerekçeler yok mu? Tabii ki var. Tabii ki esas olarak siyasi bir tartışma aynı zamanda. Siyasi bir çatışma aynı zamanda. Bunun siyasi olarak yapılması mümkün olan bir çatışma ama. Bunun silahlı yapılması gereken bir çatışma değil. Siyasi olarak yapılması şart. Gelinen noktada siyasi olarak yapılmasının kaçınılmaz olduğu bir tartışma var. O da... E, Türkiye'nin idari yapısı, Kürt sorunu, bu idari yapısı Kürt sorununu çözmeye e, izin vermiyor. Evet. Egemen zihniyet dünyası da izin vermiyor. Sadece idari yapı değil tabii ki. Egemen zihniyet dünyası da izin vermiyor. Ama idari yapı bunu daha da ağırlaştırıyor. Bunun karşılığında yıllardan beri e, Kürt e, yasal partilerinin dile getirdikleri bir... E, Ademi merkeziyet, özerklik, öz yönetim bunların çeşitli e, biçimlerde ifade edildiği ama sonuçta beş aşağı beş yukarı aynı e, talebin dile getirildiği bir e, merkezi idari gücün e, dağıtılması talebi var. Bunun ne kadar dağıtılacak, nasıl dağıtılacak tartışması siyasi bir tartışma, yapılması gereken bir tartışma ve sadece e, Kürt e, illerini ilgilendiren bir tartışma olmaması gereken bir şey. Çünkü bunun e, Türkiye'nin diğer bölgeleri için de e, getirebileceği, getireceği e, ciddi e, katkılar var. Ama maalesef Türkiye'de e, Türklerin büyük çoğunluğu, kendileri merkezi idarenin bu kadar koyu bir merkeziyetçiliğin e, sıkıntılarını doğrudan e, yaşamalarına rağmen e, ademi merkeziyetçilik Kürtleri hak tanıyacak Kürtleri bir adım sonra e, ayrılmaya götürecek e, endişesi içinde dili dişi kilitleniyor ve birdenbire en e, AKP düşmanı gözüken, iktidar düşmanı gözüken, iktidar muhalifi, en radikal muhalifi düşman tabirini düzeltelim, muhalifi gözüken kesim birdenbire AKP'lilerden daha fazla merkeziyetçi tavır alıyor. Gördük İstanbul Barosu'nun tavrını. Evet. Dolayısıyla burada hakikaten bir ciddi toplumsal sorunumuz var. Evet, yani Türkiye'nin zaman zaman da söylendiği gibi Kürt sorunu değil, belki de Türk sorunu önde geliyor. Tabii, evet. tabii Türk sorunu var. Zaten Kürtler ne istediklerini gayet iyi biliyorlar ve ifade ediyorlar. Türkler ne istiyorlar Kürt sorununda? Onu bilmiyoruz. Silahlar gömülsün, gömülsün de Kürt sorunu, silah sorunu değil sadece. E ne istiyorlar, ne kadar? yani Kürtlerin taleplerin ne kadarını kabul etmeye hazırlar? Ee, ademi merkeziyet talebinin ne kadarını kabul etmeye hazırlar. Eğitimde e, ademi merkeziyetin e, ne kadarını kabul et, et, etmeye hazırlar. Ee, valilerin e, bölge e, valilerin seçimle gelmesini kabul etmeye hazırlar mı? Yoksa e, bir e, 26 bölgeli ee, kalkınma Ajansları temelinde oluşmuş bölge haritası, bölgeler haritasının 26 bölgeli bir haritamız var bizim kalkınma ajansları çerçevesinde oluşmuş. Bu 26 Kalkınma Ajansı'nın idari bölgeler haline dönüşmesine kabul ederler mi? Örneğin, madem 26 Kalkınma Ajansı kurmuşuz 26 bölgede, bunları daha idari bölgelere çevirmemiz de mümkün. Niye olmasın? Bir iktisadi... Bütünlük gözetilerek yapılmış bölgeler bunlar, belli bir nüfus sayısı etrafında, nüfus eşyı etrafında. ...özellik dediğimiz konuyla öz yönetim aynı şey değil. Özelik de talep edilebilir elbette. Özelik başka bir şey, öz yönetim başka bir şey. Öz yönetim bir yönetim tarzı ile ilgili bir şey. ...özellik yönetim tarzı ile ilgili bir şey değil. Özerk bölge yaparsınız ama diktatörlük yönetirsiniz. Evet. Öz yönetim, yönetimin katılımcı olması. Yani Kürtlerin kendi kendini yönetmesi sadece öz yönetim değil. Sadece Kürtlerin iktidarda olması öz yönetim değil biliyorsunuz. Öz yönetim herkesin... E, iktidara katılabilmesi e, anlamına gelir. Yani şirketlerde iş yerlerinde sendikalarda, siyasal partilerde de öz yönetim mekanizması kullanıldığında işlediğinde e, öz yönetim uygulaması e, o yörede, o toplumda o bölgede e, hayatta kalır. E, öz yönetim sadece e, Türkler Türkleri yönetsin e, demek değildir. İşte Türkler Türkleri yönetiyor. Ortada var. Türkiye'nin hali ortada. Türkler, Türkleri yönetiyor işte. Öz yönetim falan olduğu yok. Dolayısıyla öz yönetim başka bir şey. Kürtler, Kürtleri yönetsin. Vali Kürt olsun öz yönetim değil. O özellik. Ee, Kürtlerin e, seçtiği vali, öz yönetim anlamına gelmiyor. Her evet. Valinin yetkilerinin olduğuna bağlı tabii arkasından. Hı hı. Dolayısıyla Türkiye Öz yönetim ve özellik tartışmalarını beraber e, birlikte yapabileceğimiz gibi ayrı ayrı da yapabiliriz. E, bir, üçüncüsü Ademi Merkeziyet. yani Ademi Merkeziyet bir e, merkezi gücün e, yetkilerinin, elindeki iktidar e, imkanlarının, karar alma e, yetkilerinin, uygulama yetkilerinin e, mümkün olduğu kadar... E, Yerele, yerel idarelere Yerel birimlere Devredilmesi demek Bunun arkasında öz yönetimi kolaylaştıran Bir taraf var çünkü biraz evvel Dediğim gibi öz yönetim e, Yönetilenlerin katılımıyla Yapılan bir yönetim demek Çok kısa özetlersem Öz yönetimin özü bu Yönetilenlerin katılımıyla Yapılan yönetim evet. Dolayısıyla yönetilenlerin Katılımıyla yapılan Yürütülen bir yönetim tarzının 75 milyon nüfuslu 700 bin metrekareden 770 kaç oldu? Unuttum şimdi, 776 mıdır? 787 bin kilometrekarelik 787 bin evet. 787 bin kilometrekarelik bir alanda yapmak mümkün değil merkezi olduğu zaman. Ama bunun e, yerel bir e, mümkün olduğu kadar yerel rasyonel biçimde tabii ki her şeyde illa yerele geçtiğinde e, demiryollarının koordinasyonu diye bir şey gerekecektir gene merkezi olarak kaçınılmaz olarak ama bunu katılımcı biçimde yapabilirsiniz İlla merkezden bir tek kişinin bütün Türkiye demiryolu haritalarını veyahut karayolu haritalarını belirlemesi değil daha katılımcı biçimde yapabilirsiniz biraz daha müzakere süreçleri uzun olur ama katılımda yüksek olduğu için etkinliği daha yüksek olur <Gülüyor> Dolayısıyla bir e, öz yönetim ta talep eden e, bir hareketin e, kendisinin de öz yönetim yönetimden bahsediyoruz. Öz yönetim yönetim felsefesine, öz yönetim anlayışına sahip olması lazım. Ve özellikten farklı olarak öz yönetim illa özerk e, olmayı gerektirmez e, dediğim gibi. Bir şirkette de öz yönetim uygulaması yapabilirsiniz. Bir sendikada da öz yönetim uygulaması yapabilirsiniz. Bir e, okul yönetiminde de öz yönetim uygulaması yapabilirsiniz. Belli konularda örneğin e, okul düzeninin sağlanması konularında. E, ve bu, bunun deneyiminin yapıldığı dünyada birçok örnek var. Özellikle ise bir idari kimliksel e, farklılığın ifade edilmesi demek. Bask bölgesi özel bir bölge. Öz yönetimle yönetilmiyor. Veyahut Katalonya bölgesi özel bir bölge ama öz yönetimle yönetilmiyor. Evet. da öz yönetimle yönetilmiyor. Orada klasik temsili parlamenter rejimde yönetimler var. Öz yönetim uygulaması yok. Öz yönetim uygulaması olduğu yerler illa özellik bölgelerde değil her yerde. Dolayısıyla bunları karıştırmamamız lazım. Özellik bir bölgesel etnik veya dini bir kimliğin kimlik topluluğunun e, kendisine ait bir idari e, coğrafi alan tespit etmesi demek özellik ister istemez Türkiye'de bir Türkiye Kürdistan'ı e, yaratır yaratsın da bunda hiçbir sorun yok bence ama bunu yaratır. Öz yönetim yaratmaz. Yaratabilir de ama yani öz yönetim böyle bir şartı yok. Öz savunmaya geçersek o bambaşka bir şey tabii. Yani öz savunma bir yerden sonra herkesin yani öz savunma tabiri beni çok rahatsız ediyor. Çünkü öz savunma tabirine gidersek Amerika'daki durum karşımıza çıkar. Oregon'daki. Oregon'da şu anda devam etmekte olan değil mi? Evet. evet. Biz kendimizi kendimiz savunuruz deyip herkes silahlanır. Evet. Peki bu yani işin içinden çıkılmaz bir durum. Hatta Paylan'ın Ama... mesela mecliste ismini vermeden okuduğu metinde şimdi Cumhurbaşkanı olan Tayyip Erdoğan'ın daha birkaç yıl önce çok net olarak valilerin bile tabii, insanlar tabii. tarafından Bunlar seçileceği tartışılabilir bir Bunlar Hakikaten olmasında bazı, hepsini, hepsi illa olur e, demiyorum ama bir çoğunun olmasında kamu yararı hepimiz için yarar olan bir şey. Sadece Kürtler için söylemiyorum. Hepimiz için. Ama ayrıca da istedikleri için, bunu arzuladıkları için böyle bir yönetim tarzına arzulukları için bunu talep etme ve bunu elde etme için siyasal mücadele verme hakları mutlak bir haktır. Yani geri alınamaz, engellenemez bir haktır. Siyasal mücadeleyle yapılması koşuluyla elbette. Ama şu anda siyasal mücadelenin önündeki bütün kapıların tek tek göz göz yani gör, her gün bir kapının kapandığı bir e, e, bir biyola girdik. Görüyoruz. İşte dokunulmazlıklar kaldırılsın mı, kaldırılmasın mı tartışması başladı. Siyasi parti kapatılmasın ama milletvekillerine dokunulmazlıkları kaldırılsın. Tamam onları e, şey yapmayalım. E, nedenir e, hapse atmayalım ama siyasi yasakla hale getirelim. Böyle cinlikler gelmeye başladı farkındaysanız. Evet son hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş'un sözlerini tam ayrıntılı okuyamadım ama kapatmaya karşıyız demiş galiba ve tutuklanması. Yani siyasi partilerin kapatılmasına karşı olduklarını hepsi söylüyorlar. Hı. Ama diğer taraftan bu milletvekillerinin siyasi partiye aynı 2008'de Anayasa Mahkemesi'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne layıklığa karşı eylemlerin odağı olmak nedeniyle getirdiği bir para cezası vardır hatırlarsanız evet onun gibi bir para cezası getirmek ve DTP milletvekillerine getirilen Ahmet Türk Aysel Tuğluk ve birkaç milletvekiline getirilmişti siyasi yasaklı oldular hapse girmediler siyasi yasaklı oldular AK üyesi olamadılar. Garip bir şekilde bağımsız milletvekili olabildiler. Ama bağımsız kalmak zorundaydılar. <gülüyor> evet. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Fars gibi bir şey yani bu. Aynen. Yani komedi de diyemeyeceğim. Fars artık yani. Evet yalnız genel gidişat böyle bir çok tatsız tabii. Çok çok tehlikeli. Uzun vadede Telafisi mümkün olmayan yani kısa vadede böyle işte orada 10 kişi öldü burada 20 kişi öldü kanıksanabilir de bu maalesef bu veriler yani bu işin böyle bir tehlikesi de var fakat esas e, bence e, kalıcı olan e, olgu her geçen gün hele bu son 3 aydan beri her gün ay bile değil her gün Türkiye'de Türkiye'de yaşayan Kürtlerin ve Türkiye dışında yaşayan Kürtlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer yurttaşlarıyla birlikte yaşama arzusunun bir parça daha kırıldığını görüyoruz. Bence bu birikimli olarak hesaplarsanız böyle devam ederse ki şu anda telafisi çok zor noktalara gelindi artık. Böyle devam ederse ama bu böyle beş yıl on yıl değil böyle altı ay bir yıl iki yıl devam ederse bunun arkasında illa bölünme parçalanmadan bahsetmiyorum ama bunun arkasında getolar oluşur. Bakın Sur'dan Cizre'den Şırnak'tan ee, sokak çıkma yasağı konan mahallelerden taşınan ailelerin bir kısmı artık o mahallere dönemeyecekler. Nereye gittikleri de belli değil zaten. Nereye gittikleri de belli değil. O mahalleye dönemeyecekler. Çünkü o mahallere döndüklerinde bir kısım oradaki daha radikal unsurlar onlara hain damgası vuracak. Bırakıp kaçtığınız damgası vuracak. Devlet dolayısıyla o kişilere ayrı mahalleler yapmak zorunda kalacak. Ve biz bütün o bölgelerde devlet yanlısı mahalleler ve Kürt Siyasal Hareketi veya PKK ne dersek diyelim yanlısı mahalleler ve dönüştüğünü göreceğiz. Evet. Bunun ne anlama geldiğini tahmin edebilirsiniz. Evet. Barış çağrısında söylendiği gibi yarın çok geç olacak. Farkında mısınız? Diyesi bitiyordu. O, o çok önemli bir... Devlet ne? politikası aslında bunu teşvik ediyor. Çünkü o zaman o zaman orası Kürtlerin Kürtlerle çatıştığı bir yer haline dönüşebilir. Aynı zamanda. Evet bunu tercihte edebilirler. De bunu tercih de edecek ettiklerini tahmin ediyorum. Çok buyum bir şekilde. Ahmet çok teşekkür ederiz. Teşekkür. Görüşmek üzere. Yine de e, mümkün olduğu kadar 2015'ten daha iyi bir e, yıl e, dilim olmasına e, dilerim. Teşekkürler görüşürüz. İyi günler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.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 Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Ve iyi yıllar. Yılın ilk programında canın bir mazereti dolayısıyla yok kendisi maalesef. Biz yapacağız. Bu yıl, yıla girerken de biraz böyle ilham verici olduğunu düşündüğünüz bir, bir konudan bahsedeceksiniz galiba. Evet. Ben de sizin e, e, bütün Açık Radyo'nun e, programcıları ve dinleyicileri dahil yeni yılını kutlayarak başlayayım. E, yeni yılın ilk programında ne yapalım diye düşünüyordum son birkaç gündür. E, yani gündemde çeşitli konular var. E, mesela Cumhurbaşkanı, üniter devlette de başkanlık sistemi, bakın mesela Hitler e, rejiminde bal gibi olmuştu. mehalinde bir şeyler e, söylemiş. Bu bir bir tür dil sürçmesi mi, yoksa bir akıl yürütme karışıklığını yoksa bilerek yapılmış bir şey mi, acaba bu konuyu mu e, gündeme alsak e, diye düşünmüştüm. Önce e, siz gerçi bu konuyu işlediniz dün e, detayıyla. Daha sonra yine böyle konular düşünürken programcı arkadaşımız Sezin Öney bana bir bağlantı göndermiş. Geçen hafta Habertürk televizyon kanalında bir tartışma, heyecanlı bir tartışma olmuş ona baktım. Bir moderatör ve beş uzman. Ee, Mehdi'nin ne zaman geleceği matematiksel olarak hesaplanabilir mi diye tartışıyorlar. Baya böyle iki iki buçuk saat süren bir tartışma. Ee, bu da tabii açık bilinç için ilginç bir konu. Herhangi bir şeyin matematiksel olarak hesaplanabilir olup olmaması e, konusu ilginç olduğundan. Ee, bu tartışmanın parçası olmamış gerçi ama bu tür sorularda hep ilk belki gözetmemiz gereken mesele, burada bir ilkesel imkansızlık mı var bir şeyin hesaplanabilmesinde? Metafizik bir imkansızlık mı var? Yani mesela Heisenberg ilkesinde olduğu gibi bir parçacığın aynı anda hem pozisyonunu hem momentumunu hesaplayamıyoruz, ölçemiyoruz. Böyle bir şey mi yoksa elimizde yeterli e, sofistikasyonda matematiksel bir model yok bu yüzden mi e, hesaplayamıyoruz bu uzmanlar bu e, ayrımları pek gözetmeden e, biraz da kavga ederek e, tartışıyor gibilerdi e, yes, son yes, zamanlarda ben... e, e, evet son zamanlarda e, giderek daha önem kazanan Kuantum hesaplaması diye bir alan var. Ee, açık bilincide konu, konuk olmuş olan e, Cem Say Hoca mesela o alanda çalışıyor. Acaba kuantum e, hesaplaması ile hesaplanabilir mi? Cem Say'ı arayıp sorsak falan diye düşündüm. Peki so, e, sonra... Belki, yani... Pardon bir de hem dinleyicimiz bu programın yakın takipçilerinden olan Aynı zamanda bir dönemde programcımız olan Akın Yılmaz'ın da çok büyük ilgi alanına giriyor bu. Belki ikisini beraber davet edebiliriz. Ha, haklısınız. Akın Bey de aklıma geldi bunları düşünürken. Ee, fakat öte yandan da yani dünyada belki başka hiç kimselerin e, ilgisini çekmeyecek bir takım gündemlerle biz saatlerimizi, günlerimizi, aylarımızı... E, bu, kendi ülkemizde ziyan ediyoruz gibi de hissettiğim oluyor. Dolayısıyla bunları bir tarafa bırakıp biraz daha yeni yılın ilk programında insanlara belki biraz daha ilham verecek bir şeylerden bahsetsem diye kararımı değiştirdim. Ve birkaç gün önce internet üzerinde bir konuşmasını izlediğim Daniel Kish isimli bir adamın hikayesinden yola çıkarak görme ve algı üstüne bir şeyler anlatmaya karar verdim. Daniel Kish Amerikalı bir adam. Yaklaşık 50 yaşlarında bir yaşından itibaren gözlerini kaybetmiş birisi. Retinoblastoma denilen bir tür Retina kanseri. Retina biliyorsunuz, göz yuvarlağının arkasında yer alan ve ışığa e, hassas olan doku. E, orada çıkan tümörler nedeniyle iki gözünü de almak zorunda kalmışlar deniliyor ki Dolayısıyla aslında göz çukurlarında e, gözleri yok artık bu adamın. Ama onun yerine bir sanatçının e, yapmış olduğu takma diğer e, göz var onların yerinde ve e, fotoğrafına baktığınız zaman da aslında bu e, e, kocaman güzel takma gözler e, yüzünden biraz böyle bir e, benim çocukluğumda televizyonda pilli bebek diye bir şey vardı e, televizyon evet. dizisi e, oradaki bebekleri filan andıran yüzü olan bir adam e, yaklaşık bir yaşından itibaren dolayısıyla e, bizim e, ...kullandığımız anlamda... ...görme yetisine sahip... Olmamı, ...olmamasına rağmen... ...gören insanların yaptığı... ...hemen her şeyi yapabilen... ...bir kişi... ...bunun içinde... ...kendi başına ve yardım almadan... ...işte... ...dağlara tepelere tırmanmaktan... tutun ...trafik içinde bisiklete binmek... tevar. var kendi kurmuş olduğu bir de dernek e, var. World Access for the Blind diye. Yani e, dünya görmeyenler erişim e, derneği falan diye belki çevirebiliriz. E, bu derneği 2000 senesinde kurmuş ve geçen 15 sene içinde e, 30'u aşkın ülkede e, binlerce e, 7 e aşkın öğrenci hayatını değiştirecek e, etkinliklerde e, bulunmuşlar dernek olarak e, görmeyen insanların e, ses sesi kullanarak ve ekolokasyon denen bir yöntemle e, nasıl e, gören insanlar gibi e, hareket etme e, imkanına kavuşacağını anlatmaya çalışıyor Daniel Kish'in ee, hikayesi de böyle e, bu derneğin yapmaya çalıştığı şey de böyle biraz bundan bahsedeyim diye düşündüm ee, bir, bir sebebi daha var ee, yeni yıl programı olması dolayısıyla bir küçük sına, e, da yapılabilir belki diye düşündüm ee, kişisel anekdotlardan hikayelerden bahsetmiyoruz programda işte bilim felsefe alanında çıkmış çalışmaları aktarmaya çalışıyoruz ama e, benim e, kişisel çalışma alanlarımdan bir tanesi bakmakla görmek arasındaki ilişki. E, baktığımız her şeyi görmüyoruz e, ve bazen bakmadığımız şeyleri de görebiliyoruz. E, yani gözlerimiz kapalıyken mesela rüya görürken... E, Dış dünyadan e, da var olmayan bir takım uyaranlar görüntü olarak e, zihnimizde belirebiliyor. Bunun tersi tam gözümüzün önünde olan baktığımız hatta bazen e, dikkatle baktığımız bir şeyleri görmeye de e, Bunun da pek çok sebebi var. E, bir kişinin dikkatini e, manipüle ederseniz, e, o anda bakmakta olduğu Gözünlüğünde olan bir şeyi bile Kaçırabilir Buna e, işlevsel körlük e, Deniyor e, Benim çalışma alanlarımdan da bir tanesi bu e, İşlevsel körlüğün Sınırları nedir Hangi beyin mekanizmaları yüzünden Bazen baktığımız şeyleri Göremeyebiliyoruz e, Böyle konularda çalışıyorum Belki bunu yakın zamana kadar düşünmemiştim ama ilgi alanlarımın görmeyle, bakmayla alakalı olmasının belki bir nedeni e, çocukluk döneminde Ankara Körler Okulu'nda e, gönüllü olarak çalışmış olmam da olabilir. E, bu da işin kişisel anekdot e, kısmı. Şimdi biraz bu Daniel Kiş'ten bahsedeyim. Ondan sonra vakit kalırsa küçük. E, anekdot da aslında paylaşmak istiyorum. <gülüyor> ekolokasyon... Evet, çok iyi olur tabii. Ekolokasyon derken, yani eko, burada yankı anlamında mı? Ses, yankın, evet. yankı yoluyla evet. bulmak, yer evet. yöntem ee, yer belirlemek. Ekolokasyon e, yankı yoluyla e, nesnelerin yerlerini belirlemek. Evet. Bunu çok başarılı olarak yapabilen canlılar var. Ee, yarasalar en başta. Ee, Yunuslar, da evet. kullandığı düşünülüyor. Bu konudaki e, ilk e, önemli çığır açan çalışma, ilk çalışma değil ama çığır açan çalışmayı 1930'lu yıllarda e, Harvard Üniversitesi'nde bir profesör Donald Griffin yaptı. E, Yarasalar üstüne yazılmış tek e, çok e, kitabı var. E, benim çok sevdiğim bir e, yazardır. E, torunu da e, ben doktora yaparken e, sınıf arkadaşım e, Stanford Üniversitesi'nde. E, Griffin, e, yarasaların karanlıkta, e, karanlık olduğu için gözlerini kullanamıyorlar. Karanlıkta hiçbir e, canlının e, görme imkanı yok. Ee, ama ses kullanarak e, çok küçük objeleri hatta hareket etmekte olan çok küçük objelerin bile yaylarını tespit edip onları yakalayabiliyorlar. İşte sinekleri, böcekleri mesela havada giderken avlayabiliyorlar. Bunun mekanizmasının e, ne olduğunu ortaya çıkartan insan e, Danol Trifin. E, nasıl çalışıyor? Onun için e, belki biraz algının Genel olarak nasıl çalıştığına bakmak lazım Şimdi biz insanlarda biliyoruz Beş duyu var Beş algı modelitesi var Gerçi Bu beş modelite bize Dünyaya açılan beş pencere gibi Yani bir kısmı Dünyayı görsel olarak Bir kısmı dünyayı işitsel olarak Bir kısmı dünyayı Bir tanesi Kokusal olarak ya da dokunmayla ya da tadla e, anlamamızı e, zihnimizde temsil edebilmemizi sağlıyor Bütün duyularımız bu beş duyudan ibaret değil aslında İçsel duyularımız da var Yani karnımız acıktığı zaman e, bunu bize bildiren bir duyu da var e, İşte gözümüz kapalı da olsa e, kolumuz havada mı yoksa masanın üstünde mi duruyor Bunu bildiren proprioception e, denendi duyumuz var. Ee, ama dünyadan bilgi alan ve dış dünyayı bize zihnimizde temsil ettiren e, duyularımız bu beş tanesi. Fakat bu beş tanesi içinde e, iki önemli kategori e, var. Bir tanesi e, işitme ve görme bir tarafa ayırmamız lazım. Dokunmayı, kokuyu ve tadı öbür tarafa ayırmamız lazım. Dokunma, tat ve koku e, proksimal denilen e, algı modaliteleri, yakın algı modaliteleri. Yani e, dokunarak, tadarak ya da kokusunu alarak bir, bir nesneyi algılamamız için o, o nesneyle fiziksel bir temas halinde olmamız lazım. Ya dokunmamız lazım, ya ağzımızın içinde e, olması, dilimizin üstünde olması lazım nesnenin. Kokunun e, Görmeye de işitme gibi uzaktan e, algı, e, bir uzak algı modeli olduğu düşünülebilir. Fakat e, doğru değil. E, bir nesneyi koklamamız için o nesnenin e, moleküllerinin burnumuzun içine girip oradaki reseptörlerle eşleşmesi gerekiyor. E, tabii açıkçası dinleyicileri biliyorduk. <gülüyor> Uzun yıllar koku programı yapmış olan Vedat e, Bey bu konuları. Detaylıca anlatmış durumda e, kitapları da çıktı. İkinci kitabı koku kitabı yeni çıktı. Ben yayınlandı. De yeni evet evet. tekrarına da programının şimdi e, açık radyoda yer veriyoruz. Önümüzdeki şeyde de vadi var devamını getirecek diye bir sonraki dönemde. Bence de çok iyi olur. Benim de e, severek dinlediğim ve çok e, bilgilendiğim, e, bilgiler edindiğim bir, bir program. Hı. Şimdi tad, koku e, ve dokunma e, bu şekilde fiziksel temas gerektiren yakın algı modelleri. İşitme ve görme ise e, uzaktan e, çalışabilen algılar. Yani e, fiziksel temas halinde olmadığımız bir nesnenin sesini daha uzaklardan duyabiliyoruz. İşte mesela e, tepemizden bir uçak geçiyor onun sesini duyuyoruz ya da baktığımız zaman görüyoruz. Bunun olmasını sağlayan şey e, arada bir e, e, sinyal iletme e, yöntemi olması. Yani bir tanesinde e, işte fotonlar nesneye e, çarpıp e, oradan yansıyıp gözümüze kadar gelen. Diğeri de e, ses, e, havadaki titreşimler. E, Görme ile işitme arasında da fakat şöyle önemli bir fark var. E, i̇nsanlarda en azından... E, görmek için gördüğümüz nesnelerin herhangi bir şey yapması gerekmiyor. Gözümüzü açtığımız zaman e, hareket etse de etmese de e, aktif ya da pasif e, olması fark etmeden nesneleri görebiliyoruz. Halbuki sessiz duran, hareket etmeyen, yani havayı titreştirmeyen nesneleri duyamıyoruz. Duymamız için nesneleri, o nesnelerin bir şey yapıyor olması lazım. Havayı titreştiriyor olması lazım. E, bu anlamda ee, işitme ile görme arasında önemli bir fark var. Fakat işitmeyi görmeye yaklaştıran şöyle bir yöntem e, söz konusu. Ekolokasyonda bu zaten Or oraya e, konuyu bağlayacağım. Ee, siz eğer e, bir nesnenin kendi başına ses çıkartmasını beklemek yerine e, siz kendiniz bir ses sinyalini o nesneye doğru yollayabilirseniz, e, o nesneden yankılanan sesin e, ne olduğunu, nasıl geldiğini hesaplamayı da beceriyorsanız da o nesne hakkında bir bilgi sahibi olabilirsiniz. E, bunun çok basit e, hallerini hepimiz aslında e, yaşamışız. Yani mesela e, bir kuyunun başında duruyorsunuz diyelim. Bu kuyu içinde su olmayan ve 20 metre derinliğinde bir kuyuyorsa ve siz isminizi bu kuyunun e, içine doğru, ağzına doğru bağırırsınız ee, sesin yankılanması e, bu kuyu suyla dolu olsa ve yalnızca yarım metre derinliğinde olsa e, sesin yankılanması daha farklı bir e, etki yaratacaktır. Daha, kulağınızı daha farklı gelecektir. Bu anlamda kuyunun derinliğini aşağı yukarı e, ekolokasyon yöntemiyle yani siz ses çıkartarak ve bu, bu sesten edindiğiniz bilgiye dayanarak e, hesap edebilirsiniz. Bu e, bunu çok daha e, dakik bir şekilde yapan hayvanlar, yarasalar e, karanlıkta kendileri çok geniş bir e, spektrum içinde sesler çıkarttı. Bu seslerin nasıl yankılandığına e, bakarak e, nasıl yankılandığı temelinde e, hareket etmekte olan çok küçük objeleri yakalamayı beceriyorlar. E, çok dar yaylarda uçmayı bekliyorlar. Daha sola çarpmadan mağaralar içinde hareket etmeyi beceriyorlar filan. Daniel Kish isimli kişi de bir yaşından itibaren kendi başına geliştirdiği, belki farkında olmadan öğrendiği ve daha sonra giderek geliştirdiği bir ekolokasyon yöntemiyle hareket etmeyi beceriyor. Nasıl yapıyor? Nasıl yapıyor? diliyle damanı şaklatarak e, ses çıkartıyor yani e, falan gibi duyulabildim bilmiyorum buna benzer bir ses çıkartıyor ve bu sesin objelerden ne şekilde yansıdığına yankılandığına e, göre e, objelerin boyunun e, ya da materyalinin e, ne olduğunu ne uzaklıkta olduğunu hareket ediyorlar mı etmiyorlar mı e, bu konuda zihninde bir temsil yaratabiliyor. E, bu kurmuş olduğu dernek de öğrencilere bunu aslında öğretmekte. E, kendi konuşmasında da bir anekdot anlatıyor Daniel Kiş. E, diyor ki 6 yaşındayken beni ilkokula gönderdiler. Gören çocuklarla aynı okula göndermişlerdi. Teneffüs oldu. Herkes bahçeye çıktı. Ben görmeyen bir çocuk olarak çalıştım. E, ne yapacağımı bilemiyordum, tanımadığım dünyaydı. Ama e, atılgan bir çocuk olduğum için ben de bahçeye çıkmak istedim. E, böyle ses çıkartarak ekolokasyonla e, yolumu buldum, e, bahçeye kadar çıktım. E, bir süre yürüdüm. E, derken karşıma bir obje çıktı. Bunu görmüyor ama çıkarttığı sesin yansımasından, yankılanmasından böyle olduğunu anlıyor. Bu objenin yanına kadar gittim. Sen nesin diye sordum. Diyor. Böyle anlatıyor. Yani bu diliyle çıkarttığı seslerin nasıl yankı yaptığına bakarak işte derken bunun bir kendi boyunda yaklaşık bir direk olduğunu anlıyor. Onun yanında bir başka direkt olduğunu anlıyor. E, ve kendi anlattığına göre e, büyük nesneleri yüzlerce metre öteden bile bu ekolokasyon yöntemiyle algılayabiliyor. E, ve bunu o kadar dakik bir şekilde e, zaman içinde yapmayı öğrenmiş durumda ki işte trafikte bisiklet kullanıyor mesela. Yani, e, İnanılacak bir şey. Evet hakikaten <gülüyor> çok şaşırtıcı bir şey yani. Görmemek e, gören insanlar için e, dehşet verici bir durum e, şeklinde düşünülebilir. E, bunun ne kadar zor bir şey olduğunu anlamak için de e, gözlerimizi kapattıktan sonra biraz hareket etmemiz aslında yeterli. Çünkü yalnızca gözlerimizi kapatmamız belki görmemenin ne olduğunu bize e, hakkıyla anlatmıyor fakat ee, hareket etmeye başladığınız zaman çok bildik bir mekanda bile olsa yani işte çalışma odanızdan kalkıp mutfağa kadar yürüyün gözlerinizi hiç açmadan ee, bunun ne kadar korku uyandıran bir şey olduğunu hemen göreceksiniz. Ee, Daniel Kish diyor ki e, sesi kullanarak görme illa gözlerle yapılan bir şey değildir zihinle yapılan bir şey dedi. Biz ses, seti kullanarak görebiliyoruz ve gören insanların ...becerebildiği, hemen her şeyi değil. Her şeyi değil ama hemen her şeyi... ...becerebiliyoruz. Ve bu sayede görme engelli insanların... ...aslında engelli olmadıklarını... ...özgürce, kendi başlarına... ...otonom, e, özerk... bireyler olarak bildiklerini ...gösteriyoruz. E, bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ve çok ilham verici bir... E, ...hikaye... E, ben Twitter sayfasından da bağlantılarını koyarım ee, da merak edenler gidip bakabilirler e, deniyor kişinin e, kişiden hikayesine ve yaptıklarına. Evet bu arada da ben Burada, de e, pardon yani ufak bir bağlantıyla e, 20 yıldan beri programcı dostumuz Muhammed Ketencoğlu'nda olan üstü e, görmeden görme yeteneklerine sahip olduğunu bizzat tanım yani ve radyomuzda da pek çok kişi de e, girip çıkmış olan da <gülüyor> bunu bilmektedirler yani e, doğru haklısınız e, benim de hem sevdiğim bir müzisyen hem de radyoda da görmüş var. açık e, belki burada e, programın sonunda doğru gelirken bu küçük kişisel anekdottan da bahsedeyim. Ee, Ankara'da ben e, doğdum büyüdüm ee, e, Ancak lise yıllarında e, babamın işi dolayısıyla İstanbul'a taşınmıştık Benim çocukluğum zamanında bir ara annem e, Ankara Körler Okulu O zaman ismi öyleydi e, şimdi belki değişmiş olabilir. Ankara Körler Okulu'nda gönüllü olarak çalışıyordu. Kardeşim altıyla beni de birlikte götürüyordu. Biz de orada gönüllü olarak bir çalıştık. Benim 7-8 yaşlarındaydım tahmin ediyorum. Benim yaptığım işlerden bir tanesi mesela bir kütüphane oluşturmaya çalışıyor olaydı Körler Okulu'nda. Şimdiki teknolojiler tabii hayatı kolaylaştırdı. Görme engelli insanlar için de çünkü... Bir bilgisayara e, bir metni e, verip e, tarattığınız zaman e, ses halinde e, dinleyebiliyorsunuz. Üç aşağı beş yukarı e, pek içinde yanlışlar olmayacak bir şekilde. O zamanlar öyle teknolojiler yoktu. 1970'lerin ortalarından falan bahsediyorum. E, onun yerine e, bu körler okulunun öğrencileri... E, Braille alfabesiyle çalışan daktilo, daktilolarda e, gönüllülerin okudukları kitapları e, yazıyorlar ve e, görmeyen insanların okuyabileceği hale e, evet. getirmeye çalışıyorlardı. E, biliyorsunuz bu Braille alfabesi e, kabartma, e, kağıt üstünde kabartma harflerden oluşuyor ve e, görme engelliler. Parmaklarını soldan sağa doğru e, e, hareket ettirerek e, gözlerini hareket ettiriyorlarmış gibi okuyabiliyorlar. E, bu, bu konuda çok usta olup e, çok hızlı bir şekilde okuyabilir hale de geliyorlar. Benim yaptığım işlerden bir tanesi de işte kütüphanedeki kitapları e, okumak. E, bunu o sırada e, daktilo ile yazmakta olan bir e, öğrencinin e, yanında e, okuyucu olarak görev yapmak. Fakat e, çocuktuk tabii ve haliyle işte bir saat çalıştıktan sonra sıkılıp biraz mola vermek istiyorduk. E, mola verdiğimiz zaman da bir arka bahçesi vardı. Orada çıkıp e, futbol oynuyorduk. E, ben ilk kez futbol oynamaya çıktığım zaman bu çocuklarla ya bunların gözüye görmüyor nasıl bunlar futbol oynayacaklar diye pek aklım yatmamıştı bu işe. Fakat e, orada çimenlik bir alanda. E, işte taşlardan küçük kale yaptık. Bizim çocukluğumuzda Japon kale denirdi buna. Sonra bir top getirdiler. Topun üstünde küçük bir zil e, e, nakşedilmiş vaziyetteydi. Dolayısıyla topun nereye gittiğini iyi kötü sesten e, anlamak mümkündü. ben yine de e, olana kadar yani... Oynamaya başlayana kadar bu çocuklarla bu işe aklım yatmamıştı. Onu çok iyi hatırlıyorum. Bu, bu, tamam topun sesini duyabilirler ama mesela gol olup gol olup olmadığını nereden bilecekler? Ya da ben onlara bir çalım atarım geçerim falan diyorsun. Fakat maça başladık. E, hiç kimseye çalım atamıyorum. Ve bütün e, Ankara Çöller Okulu'nun çocukları benden daha iyi futbol oynuyorlar. E, derken birisi bir şut çekti ve e, gol oldu. Ama e, kale direğinin hemen işte beş santim yanından girdi top. E, e, yani beş santim öbür tarafından da çıkmış olabilirdi. On santim öbür tarafa gitmiş olsa. Bunu anlamalarına imkan yok düşüncesiyle. Ve de bir küçük deney yapmak için belki. E, ağut çıktı, ağut çıktı diye bağırdım ben. E, şutu çeken çocuk da bana e, kör müsün, bal gibi görür. Şimdi bunu hala hatırlıyorum ee, Yani o öğrenciler arasında Aslında görme fiilini Kendilerine e, Atfederek e, çok, çok rahatça kullandıklarına Daha sonra da çok şahit oldum Fakat e, bir de beni utandırdı e, Çünkü ben yani bir yandan Bir deney yapmaya çalışıyordum belki ama Bir taraftan da aldatmaya yönelik Bir şey söylemiştim evet. ve yakalanmış oldum ee, o günden sonra da bir daha hiç e, böyle bir e, işe kalkışmadım ama pek çok sefer e, <gülüyor> hala devam etmiş. Evet. öğrencilerle evet hala da hatırlıyorum. Ee, görme üzerine başka programlarda yaparız diye düşünüyorum ama Daniel kişinin hikayesi belki evet Daniel e, için başka gerçekten başka de, ilham. de ilham olur. Buradan şunla Bitireyim, kıssadan hisse, e, yani bu DNA kişinin hikayesindeki bir e, kıssadan hisse çıkartacağımız şey, herhalde e, o zamana kadar kimsenin başaramadığı e, bir şeyi bile bütün engellere rağmen e, insanın başarması mümkün. Bu adamın yapmış olduğu bu ilk kez hayatta bu ekolokasyonu bu, bu şekilde kullanabilen ve Gör, görmeyen bir insan olduğu halde trafikte bisiklete falan binebilen bir kişi. E, fakat e, tek hisse bu olmamalı çünkü. Bu, bu, bu çok Amerikancada bir hikaye. Yani e, engeller ne olursa olsun kişisel olarak onları aşabiliriz hikayesi. Asıl burada önemli olan bu engelleri olabildiğince azaltmak ve bu e, evet bu tür e, olağanüstü kişisel başarılar her zaman mümkün ama bunlara olabildiğince gerek Bırakmayacak bir şekilde daha eşitlikçi bir hayat koşulu sunmak herkese evet. görme engellilere de. Türkiye'de özellikle bunun ben hep sıkıntısını hissediyorum. Yani tekerlekli iskemle ile ye mahkum birisiniz, birisiniz hiçbir yerde rampa yok. İstanbul bir, bir cehennem haline alabilir. İstanbul'dan bir cehennem. Görme engelliyseniz de öyle, başka ülkelere gittiğiniz zaman engelli insanların ne kadar daha rahat bir hayat sürebildiklerini görüyorsunuz insanın içi, içi acıyor doğrusu. Dolayısıyla ikinci hisseniz de belki bu, bu olmalı, koşulların değiştirilmesini sağlamak için göstermemiz gereken çaba. Evet. Peki bitirdik de süreyi de bu şekilde. Gayet iyi oldu. Çok teşekkür ederiz Güven Bey. Ee, rica ederim. Herkesi yeni yılın ilk programında hatırlatmış olayım. 2012'den beri yapmakta olduğumuz Açık Bilinç programlarının hepsinin küçük özetleri ve kayıtları açıkradio.com.tr adresinden podcast sayfasına gidilerek bulunabilir. Twitter'da da Açık Bilinç etiketiyle duyurularımızı görmek mümkün. Evet aynen öyle. Hoşçakalın çok teşekkür ederim. İyi yıllar, yıllar. diliyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek Hoşçakalın. Üzere. Açık Bilinç Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Böylece de bugünkü Açık Gazete'yi de bitirmiş oluyoruz. Ve hepinize günaydın diyoruz. Günaydın. Günaydın. günaydın. açık kastediyor